Evet efendim. Şimdi e, neden e, kolektif sözcüğünü seçtik? Bir onu açıklayalım. Bu kolektif sözcüğü yanında kamuyu da barındırıyor. E, aslında geçen programın sonundaki geçen program eylem sözcüğünü ele almıştık. Hı hı. E, Kamu'nun kökeni neydi idemciğim? Kamu bütün herkes anlamına gelen bir sözcük hmm. ve sokakta kamusal alanın çok önemli bir parçası olduğu için kolektivite orada gerçekleşiyor. Bu iki sözcü hep bir arada alacağız ve eylem. E, kolektifliğin sonucu bir şey diyerek son cümlemizi zarf etmiştik. Oradan e, bu kelimelere geçiyoruz. Şimdi e, Evrim Demirören arkadaşımız bu hafta da e, yok. Geçen e, hafta belirtmiştik bunu. Haytarıyor Ama işleri dolayısıyla e, bize güzel bazı şeyler verdi. E, Hannah Arendt'le habermasın kamusal alanla ilgili e, araştırmalarından bir e, tanım e, çıktı. Bu hmm. çok işimize yarıyor.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 Çekerek yol verme vardır Ben bunun gittikçe azaldığını görüyorum <gülüyor> Yaşlı teyzeler gibi oldu ama Yani e, Bazen şey oluyor Ben de bir iki defa yaptığımı itiraf ediyorum Böyle Son ana kadar çekmiyor Karşı taraf fark ediyorum Bekliyorum son saliseyi bekliyorum Yani Çekecek mi omzunu acaba diye Çekmiyor yani çarpacağız bir iki kere benim de çekmediğim oldu çarpıştık <gülüyor> ya bu çok basit bir şey belki ama bir sokak görüsü aşka dolmadı dolmadı bu tür kabalıklar ya işte hani sokağa tükürmeyiniz, çimlere basmayınız kuralları tartışılır ee, hani e, Avrupa'da bileki basınız oturunuz orada piknik yapınız bazı bir şey var tabi tabi bizde basılmaz e, işgal edilen yaya yolları var mesela değil mi?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 Evet ya ya da bazen şey oluyor işkaliye vergisini veriyor burası benim hakkımdır diyor ama kaldırım zaten orada 90 santim Hı -hı. 90 santime masa ve sandalye atmış sen geçmeye çalışıyorsun masasında kahve içen sana bakıyor terbiyesizler gibi sen ona bakıyorsun Hı -hı. burası benim yolum aslında diye böyle bir e, kurallar kanunlar bütünü karmaşası var e, ve aslında işte uyum ve birbirine anlamaya yaklaşmadığımız sürece de.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 bir yan bir tarafta bir e, binanın yıkılma durumu söz konusu e, iki tane yani tahminlerime göre 60 yıllık ağaç çam ağacı gitti <gülüyor> kestiler of, kökünden. Of.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 güzel karakterli bir binayken bu son dönemlerde hep bu giydirme cepheli, sanki Fransa'da yaşıyormuşuz gibi bir Fransız restorasyon harikaları, evet. Ha bir restorasyon, restorasyon harikaları var bir de hepsi aynı böyle sanki fabrikadan çıkmış gibi kalıp binalar var. E, aklıma benim Dark City diye bir film vardı onu getiriyor bu son zamanlardaki dönüşümün hızı, gidişatı hı hı. E, ileri yüzyıllarda geçen aslında distopik bir film. Filmde e, insanların hafızasını yok etme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 Sinan'ın özellikle ben arada ara dolaşıyorum oraları öyle de bir dokunduralım diyelim. Evet yani camilere ayakkabıyla girmek mi yoksa onları görünmez kılmak mı sorun bir tartışma başlığı ee, bir de Kerem'le biz e, bu dönüşümün ve şehrin dönüşüm olmasa bile bazen haddinden fazla e, büyüüşünün e, açık radyodaki bu aşırılaşma e, e, içerisine girişinin e, hayvanlara doğaya nasıl zarar verdiğini konuştuk. E tabi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 Hikayesi var. Ee, sonuçta grafit dışında sanatlarda, e, sokakta çok yaygın... sokak müzisyenleri var mesela evet, değil mi? Özellikle dedik. 18. yüzyılda İngiltere'de çıkıyor bu durum. ...baskır deniliyor. Yaptıkları işte Basque ring. E, baskin diye bir kelimeden türetiliyor. Bot demekmiş bu. Hmm. E, özel bir bot ve sokak müzisyenleri. E, bu botu giydikleri için de onlara e, baskır deniliyormuş. Ha, e, bu bilgi de o, evrimden. Evet bu bilgi evrimden ondan kopya çektik. Sevgili evrime selamlar buradan tekrar. Sevgili dinleyiciler, e, şimdi biz sokağı artık bu programla bitiriyoruz. E, i̇lk programımızda genel olarak sokağa baktık ama sokağa dış olma, görme, görülme... E, hı hı değişim zaman içerisindeki değişimiyle ele aldık. Sonra sokakta var olan kişinin mağdur ya da menfur olmasıyla ilgili evet, olarak tartıştık. Baktık. Ee, Geçen hafta eylem yönüne baktık. Evet, eylem sokağın bir parçası ve bugün de kamusal alan ve kolektif sözcükleriyle Soka ele aldık. Ee, sokağı böylece bitirdik. Ee, programlarımızı bütün olarak gene e, Açık Radyo sayfasında bulabilirsiniz. Arşiv.orga erişim sağlandığında ya da Umarım. farklı kaynaklardan gelecek hafta yepyeni bir başlıkta e, ve görüşmek onun... dileğiyle iyi haftalar. Evet, diğer sözcükleriyle karşılaşacağız. İyi haftalar, hoşça kalın.